Efendim, merhabalar. Bir haftalık aradan sonra Hasbi Hal programında program yapımcınız ve sunucunuz Ben Cüneyt Gülen. Güzel bir akşamı yine paylaşmak için huzurlarınızdayız. Yine Hasbi Hal yapacağız, yine Hasbi Hal edeceğiz ve bugün bile konumuz olacak elbette sevgili Hürda. Bugün bizimle beraber olacak. Hürda ile hem yeni albümü üzerine konuşacağız, hem canlı canlı türküler söyleyeceğiz. Ama önce bir hoş geldin diyelim kendisine. Merhabalar, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ediyorum sizler de İstanbul trafiğinde Sormayın ya Fena evet. <gülüyor> Bir yerden bir yere gitmek için şu çağlayan kapandığından beni insanlar işkence çekiyorlar Siz nasılsınız? Valla de iyi olmaya çalışıyoruz İstanbul'da ne kadar iyi olabilirsin insan biz de o kadar iyi olmaya gayret ediyoruz Bizi Hı -hı. buradan radyolarının başında dinleyen dostlarımıza da tekrar merhabalar diyelim Umarım güzel bir İstanbul akşamı geçirirler Umarım. Ya bizimle beraber güzel olacağı kesin. Sizin o güzel sesinizden de şarkılarla, türkülerle eşlik edeceğiz i̇şte biz de evet. onlara. Peki ee, şimdi Hürdan. Ee, tabii müzik yaşantısı var Bir müzik yaşantısı var ve biz dinleyicilerimize tanıştırmak adına isterseniz biraz geriden gelerek başlayalım ee, Hani Hürda evet. kimdir sorusu büyük bir ihtimalle çok sorulmuştur Dinleyen e, dinleyicilerimizin bir kısmı biliyorlardır Ama biz yine de o soruyu sorarak başlayalım Hürda kimdir, e, nereden geldi, neler yaptı Evet Hürda 1968 yılında Karadeniz'in e, küçük şirin bir beldesinde dünyaya gelmiş ee, o dönemlerde babamın kahvesi vardı Yeşice beldesinde. Biz orada e, Atakan Çeliklerin, Mahsun'nin, e, Fezullah Çınarların plaklarıyla büyüdük. Karadeniz'de. Karadeniz'in evet şirin bir beldesi Yeşice'de. Ee, daha sonra e, ilkokul e, hayatımızda tabii e, öğretmenlerimizin, yönlendirmesi e, sonucunda e, ortaokuldan sonra 81 yılında konservatuar hayatımız başladı. E, Ankara Hacettepe Üniversitesi e, Devlet Konservatuarına kaydımızı yaptırdık. Orada Nefes Hazar bölümünde öğretim gördük. Bir 5-6 yıl kadar. Daha sonra İstanbul'a gelmek durumunda kaldık. İstanbul'da ııı e, <gülüyor> 88 yılından bu yana İstanbul'da müzik hayatımızı devam ettiriyoruz. Karadeniz'de bağ kopmadı mı, değil mi? Tabii tabii. Yazın e, gidiyoruz, festivallerimiz oluyor, Yerliler. gecelerimiz oluyor, yaylalarımıza çıkıyoruz. Bir ara vosvos vos şenliklerimiz olurdu bizim. Evet, e, haberlerde filan sıkça evet, karşıma evet. çıkardı ama bu aralar evet. e, pek rastlamıyorum ben ee, Evet, pek olmuyor. <gülüyor> Pek yok. bakmayın. Ben yok. E, üzerinize afiyet. E, bu aralar biraz salgın mıdır? Nedir? Üşütmüşüm. Geçmiş olsun. E, sağ olun. İşte, e, size hemen bir bardak su ısmarlıyor zaman. Evet. <gülüyor> Çok Peki, e, Şimdi Karadeniz'den biraz bahsedelim. Ondan sonra hem siz bir bardak su için hem de biz ilk albümünüzden Keten Gömlekle e, bir merhaba diyeceğiz dinleyicilerimize. E, Tabi Karadeniz deyince hani insanların aklına ilk gelen böyle bir anda ışık gibi çakan bir isim var sevgili Kazım, e, Kazım, Kazım sizde de bakın hemen ilk e, çakan ismi oldu evet, e, ama arkadaşımız yıllardır yani doğrusunu söylemek gerekirse benim için hala e, hayattaymış hala yaşıyormuş gibi hala nefes Çok alıp veriyormuş gibi. Ee, ama tabii hani Kazım'ın dışında Karadeniz'in az önce sizin de söylediğiniz gibi yaylaları, şenlikleri vesaireleri, Voso şenliğinden bahsettiniz mesela az Hı -hı. önce. Bu tip pek çok e, enstantanesi oluyor. Ee, Karadeniz'i bu kadar ayakta tutan, revaçta tutan nedir ki? Hani bir Karadenizli olarak bunu sorayım size. Ee, ya Karadeniz insanı e, sevimlidir, içtendir, e, samimidir, hareketlidir, e, neşelidir. Ee, belki de bu insan yanımızdır belki de bizi bu kadar e, böyle yukarıda tutan ayakta tutan e, kültürümüzdür belki de e, bilmem bir sürü şey sayabiliriz Karadeniz'le ilgili biraz kendimi şanslı hissediyorum açıkçası İyi ki Karadeniz'i e, e, bir vatandaşım diye e, düşünüyorum yani. Ee, evet. Karadeniz olmanın ben de bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar kendim Orta Doğu'lu olsam da, e, Orta Anadolu, Orta Doğu'lu <gülüyor> olsam da e, Karadeniz benim için her zaman şeydir. Böyle biraz daha e, kendi e, toprağımdan sonra benim ikinci toprağımdır. E, bir yakınlığım yok, bir ba Hı -hı. kan bağım yok, hiçbir şeyim yok ama... E, müziklerinden kültürlerine, evet. e, insanlarından e, etkinliklerine, e, söylemlerine kadar her şeyle benim için e, ikinci bir vatan gibi. Ne kadar güzel. E, İç Anadolu'da bizim için öyledir. E, İç Anadolu'nun o e, bozakları, inanılmaz türküleri, kültür e, zenginliği. Ee, bizim için de aslında birinci sırada gelir Siz zaten az önce Feyzullah Çınarlar, mahsun Şerifler deyince tabii. ben orada bir durdum Demek ki Karadeniz aşağı. insanında tabii, da, tabii. da e, böyle bir şey var Genelde kemen kemençedir ya e, o toprağın sözü sözü ee, Evet biz aslında e, coğrafya olarak e, Orta Karadeniz e, Daha çok Kelkit Vadisi e, olarak geçer bizim bulunduğumuz yer Doğu Karadeniz'den İç Anadolu'ya bir geçiş, bir köprü görevi görür aslında. Doğu Karadeniz'den de etkilenmişiz. İç Anadolu'dan da etkilenmişiz. Böyle bir mozaik, kültür mozaiği çizer bizim oranın insanları açıkçası. Böyledir. Yazın festivallerimizde büyük halk ozanlarını konuk ederiz, davet ederiz. İşte budur yani bağlama e, dinlenir herkes aşağı yukarı şu an gençler e, özellikle çok ilgili e, türkülere bağlamaya. E, herkes bağlama çalar türkü söyler bizim e, yeşillerde. Hatta çok türkü güzel. barımız da vardır. o ee, kadar da Yani e, e, bir evet, evet, evet, evet. Şöyle söyleyelim. Aydınlanma e, sürecini e, aşağı yukarı tamamlamaya yakın bir bölgedir Yeşilce beldesi, üniversitesi de vardır e, türkü barları vardır e, güzel bir, şirin bir beldedir insanları e, güleçtir Çok mutludur Böyle hatta e, zaman zaman e, sayın hocam Musa Erol bizi gördüğünde e, karşıdan seslenir e, Yeşilce'ni diye e, <gülüyor> seslenir e, ben anlarım tabi beni çağırdığını ...böyle... ...peki... Ee, ...güzel bir açılış yaptığımızı düşünüyorum... ...hoş bir sohbet, hoş bir hasbiyal ile başladık programımıza... Ee, ...ilk albümden Keten gömleği dinleyerek devam edelim... ...Keten Gömlek ile ilgili vermek istediğiniz bir bilgi var mıdır? Keten Gömlek... E, ...tabii... ...ilk albüm çıktığı dönemlerde... ...biz Türk Halk Müziği ile Hip Hop tarzının... E, ...o sentezini sanırım Türkiye'de ilk biz yaptık... Hı hı. E, İsviçre'den makale e, grubu ile çalıştık e, Bu böyle güzel bir e, Değişik, Türkiye oldu bir, bir, Evet, bir Ruhusu bir, bir, o, okurdu bu eseri zaten Yine İç Anadolu'ya ait bir eserdir bu Dünlerde söylenen o düğünlerdeki coşkuyla işte digi digi dav dav e, derken işte o silahların e, atıldığı kesinlikle buradan e, onaylamıyoruz, onaylamıyoruz. <gülüyor> de, kesinlikle öyle ama, ama bir zaman öyleymiş diyor. o evet. Türkin'in olduğu o, zamanlar evet e, halk ile e, hip hop'ın bir sentezini yapmaya çalıştık Sanırım Türkiye'de bunu ilk biz yaptık diye düşünüyorum <gülüyor> e, birlikte dinleyelim o zaman peki albümün ilk çıktığı zamanlarda da benim radyo programları ...sıkça yayınladığım bir eserdi. Benim için de bir nevi özlem gidermiş olacağım... ...bu türküyle beraber o yıllara da dönmüş olacağım. Efendim Hürda bugün konuğumuz... ...Radyo Havan'dasınız. Hasbihal devam ediyor ve Hürda'nın ilk albümünden... ...demeyeceğimiz güzel bir türküyü... ...sizlerle buluşturuyoruz. Keten Gömlek. Alo ben Hürda. Buyurun. Keten Gömlek. Ne Gömlek? Keten Gömlek. Keten Gömlek. Keten Gömlek. Neler nereden alın bu? Ne? neler? Bu dil bu yanın del Bu dil İstanbul'un dili neler? Evan düğmeler. Bugün günlerden salıp yarım yere ihanatlı. Maşallah davda davda. Dav, dav. göğüne. Sen göğle Nineler dil sizi dinllendirr mineler der derede seneler bir de geçerer selam yineler makale hümek er.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 Keten Göynek. Bu sefer düzgün söyledin. Evet, keten Göynek. Ben de hep alışkanlık şöyle, e, anons ederken gömlek gömlek diye yıllarca anons edince böyle düzeltmesi evet. bir anda zor oluyor. Keten Göynek'i dinledik. E, sizin de radyolarınızdan dinlediğiniz üzere e, gayet keyifli, eğlenceli, güzel bir çalışma olmuştu. Doğu Batı sentezi e, diyebiliriz herhalde buna. Evet, evet. Evet. Türk Halk Müziği'nde özellikle son dönemlerde ciddi gelişmeler var. Ee, hani bunu dışarıdan dinleyen, gözlemleyen biri olarak e, baktığımda en azından rahatlıkla söyleyebilirim. Şavaş e, Türk Halk Müziği'nin içerisine girmeye başlamıştı ki oraya, oraya kadar bağlama her zaman ana saz olarak kalmıştı. Ee, şimdi bu sazlar, yorumlar biraz daha sanki e, o klasik Türk Halk Müziği yapısının önüne geçti gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi böyle bir çalışmayı yapmış, düzenlemiş biri olarak bence en iyi ifade edebileceklerden birisiniz diye özellikle size soruyorum. Evet aslında çok teşekkür ediyorum bu soru için. Şimdi aslında daha uzun bir süreçtir bu Türkiye'de halk bu bugüne ulaşması. Çok ciddi sıkıntılar, problemler yaşandı. Ben tabii yaşadığım o süreci ancak değerlendirebilirim. Ee, ben batı müziği eğitimi aldığım için buradan şunu üzülerek ifade e, etmek istiyorum, paylaşmak istiyorum sizinle. Okula bağlama götürdüğüm için okuldan uzaklaştırmış bir arkadaşınızım ben. <gülüyor> evet, yani şu an evet evet Aa. evet bu topraklar üzerinde eğitim almış olduğumuz okula bizim kültürümüzü. Anlatan bu değerli enstrümanı okula götürdüğümüzden dolayı okuldan uzaklaştırılmış durumdayız. Yani o dönemlerde bunları da yaşadık. Sonra bağlamayı omuzuma alıp sokağa çıkmakta biraz açıkçası Tabi tabi rahat değildik ama şu an başımız dik, açık, ayaklarımız yere sağlam basar bir şekilde. Sazımızı Alıyoruz ve yürüyoruz bu sokaklarda. Hakikaten birileri e, halk müziğini aldı bir yerlere götürdü. Aslında birileri demek de istemiyorum. Onların e, isimlerini de e, siz de biliyorsunuz, e, ben de biliyorum tabii. Bizi dinleyen dostlarımız da mutlaka biliyorlardır. Ee, Tabi halk müziğinin özünü bozmadan doğru enstrümanlar e, kullanarak ortaya çıkan e, kaliteli e, eserlere söylenecek bir şey yok. E, ama e, biraz da içini boşalttılar halk müziğinin bugünlerde özellikle e, popüler kültürün karşısında gerçekten e, içini boşalttılar, değersizleştirdiler. Ee, sıkıntılıyız ee, şu an popüler kültürün karşısında belki e, bir elin beş parmağı kadar e, az kaldık diyebilirim size ee, çok böyle umutsuz tablo e, çizmek istemiyorum ama e, tabi gelecek çocuklarımız var gençlerimiz var e, umut hep var daha da iyi daha da yukarılara taşınacaktır mutlaka ama şu an benim e, gördüğüm Biraz böyle türkülerin işini boşalttık, değerlerimizin işini boşalttık gibi e, geliyor bana. Pek de o sizin söylediğiniz gibi değil geliyor bana. Yani sentezden daha çok son yapılan... Onun her kesiminde yaşandığı için o... E, oraya da yansıyor. E, türkülerimize de yansıyor. Yani... E, İnsanlar bir şekilde varlıklarını sürdürebilmek zorunda, geçimlerini sağlayabilmek zorunda bunun için bir şekilde para kazanmak zorunda çok büyük kaliteyi aramıyorlar, özen göstermiyorlar yaptıkları işe dolayısıyla herkes bağlama çalıyor herkes türkü söylüyor işini doldurmuyorlar yani, Bilgi birikimi, donanımı e, olmadan... aslında ben bir noktaya kadar katılıyorum. Şey e, anlamıyla hani bu son dönem yapılan çalışmalarda e, Türk Halk Müziği'nin içerisinin, içerisinin biraz daha boşaltılmaya çalışıldığı e, evet. kısmında katılıyorum ama e, hani şu Doğu Batı sentezi olayı bence e, Türk Halk Müziği'ni dünyaya tanıtabilecek olaylardan bir tanesi iken Türkiye'de, evet. Türkiye içinde. Ee, biraz daha arabeskleştirme e, çalışması zaten bir dönem bundan beş sene ya da bilemediniz yedi sene önce başlayan bir furyayla evet. e, bir arabeskleştirme dönemine girdik ki Hı -hı. E, ciddi anlamda kanser gibi şu an o türkülerin Hı -hı. üzerinde dolaşıyor. Evet. E, i̇şte bu anlamda size sonsuz katılıyorum. Türklerin içini boşaltan insanlarla birlikte o, bu yolda yürümektense e, sizin gibi hani biraz daha e, farklı çerçevelerden bakıp Türklere neleri katabilirim e, ben e, bu türküyü söylerken bunu yorumlarken diğer insanlara da nasıl dinlettirebilirim mi e, düşünüp taşınıp araştırıp edip e, yorumlamak e, ya da yorumlayan insanlarla bu yolda yürümek bence çok daha sağlıklı çok daha mantıklı en Olsun. azından benim görüşüm bu. Ee, bağlama elde. Evet, canlı mı dinlesek diye böyle rahatsızım dediniz ama... Olur, e, canlı da okuyalım tabii. Ne dinleyeceğiz canlı olarak? Zülfü Livaneli'nin okuduğu güzel bir eser, Nesine yar nesine, Ölürüm ben sesine, bir daha vursa... Hmm, edin, de, nefesin, nefesin nefesine... nefesine. Bin boğ ormanı gibi her yanında çiçek açmış bin boğ ormanı gibi nesine ya nesine ölürüm ben sesine bir daha vus'u Nefesim nefesine Bir daha vursaydı Nefesim nefesine Sesem geldin, kadem basam geldi Canım sesem geldin, kadem basam geldi Sağ olsam gelmez idin, öldüm yasak Yasa olsam gelmezdin, öldüm yasam geldin. Nesine yar nesine, ölürüm ben sesine. Bir daha vursaydın, nefesim nefesine. Bir daha vursa yine nefesim nefesi Saçın yüzüne perde, yüreğim düştü derde. Saçın yüzüne perde, yüreğim düştü derde. Ayak üstü duramam seni gördüğüm yerde.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 Bir daha uykusuz nefesim nefesim azına yüreğine sağlık ee, teşekkür ederim. Uzun bir zamandan sonra ki Zülfü Livaneli'den genelde dinlerim zaten bu türküyü. Ama uzun bir zamandan sonra hakikaten ilk kez bu kadar duygulu okuyan biriyle e, karşılaştım. Evet. Çok ha. da güzel oldu ağzına evet. sağlık. Ee, gelelim albüme. Yalnızlığa Serenat adını taşıyor. Bir Nurettin Rençper çalışması evet. Yalnızlığa evet. Serenat. Ee, bunun yanında tabii senin de eserlerin var bu albümde. Derlemeler, e, anonim eserler var. E, oldukça kalabalık bir albüm yine pek çok yöreden de türküler var. Evet. E, sadece Karadeniz'e kalmamışsın. Geçen sefer e, Karadeniz'den bir potpori vardı <gülüyor> albümde <gülüyor> evet, ama bu sefer evet. pek e, o tarafı uğramamışsın. Ya evet e, biz Karadeniz müziğini e, farklı bir albümde toplamak istiyoruz aslında. Hı hı. Biz her yazın e, festivallere gidiyoruz, katılıyoruz Karadeniz'in birçok e, yerine. Bir talep var, bir, bir, korkunç bir talep var aslında, e, sahnede canlı performansımız e, genelde Karadeniz e, türküleri okuruz. E, bu albümde beste ağırlıklı bir albüm oldu, e, bestelerimizi kendi eserlerimizi bir arada e, toplayalım istedik. E, daha böyle duygusal e, aşk, e, özlem, e, sevda türkülerine yer verdik bu albümümüzde ama bir projemiz var. Onu da yaşama geçirebilirsek e, 15 e, tane eserden oluşan bir Karadeniz albümü yapmayı düşünüyoruz. Ee, bunun çalışmaları başladı mı? E, aşağı yukarı evet. E, şu an Eşim, projeler proje aşamasındayız. E, Özbekistanlı bir dostumuz var çok iyi bir müzisyen o da. Kendisi Özbekistan'da Özbekistan'ın tarkanı diye baya yani bayağı bir meşhur bir arkadaşımız. Genelde o oradaki ritimler bizim Karadeniz ritimlerine çok benziyor, benziyor evet. Biz böyle bir karma bir sentez bir şey yakalamaya, bir renk, bir ışık yakalamaya gayret ediyoruz. Onun için de çok böyle acele etmeden yavaş yavaş ...bu proje üzerinde yoğunlaşmaya çalışıyoruz. Evet. Ee, peki Özbekistan ya da Özbekistan Tarkan'ı dediğiniz bu arkadaşla nasıl bir çalışma olacak tam olarak? Ya şöyle, biz e, TRT'de falan e, programlar yaptığımızda arkadaşımızla tanıştık. E, tabi orada bana e, piyano e, çalıyor e, kendisi... Karadeniz müziği okudum birkaç kere. Bir şey oldu heyecanlandı falan ya işte dedi. Aslında tam da benim düşündüğüm, istediğim yapma istediğim bir şeydi. O an öyle fikirlerimiz örtüştü. Öyle bir proje var. Şimdi bu kadar. Bu kadar ipucu evet, <gülüyor> bu. Kadar. Evet. Peki, kendi e... eserlerimiz, kendi bestelerimiz var. Oradan değerleyebileceğimiz eserler olacak. Hı hı. Buradan Karadeniz bölgesinin ...kiderlemiş eser, eserleri olacak. böyle okay. bir e, şey... ...düşünüyoruz. Peki. E, Yalnızlığa Serenat... ...albümüne ismine veren çalışmayla... ...devam edelim istersen. Biraz evet. da albümden... E, ...şarkılar, türküler dinletelim... ...istiyorum. Evet. E, sözleri ve müziğini ...Nurettin Rençper'in demiştik az evet. önce de. E, daha önce... ...Nurettin Rençper kendisi okumuştu. E, okuyan farklı isimler de vardı. Neden? Özellikle Yalnızlığa Serenat... ...ve neden albüm ismi? Güzel. Şimdi tabi sevgili Nurettin abimize buradan e, saygılarımızı, sevgilerimizi gönderelim. E, çok sevdiğim bir insandır kendisi. Hı hı. Güzel besteleri de olan, e, ben severek dinlediğim, çok saygı duyduğum bir abimdir. E, önce hissetmekle alakalı... E, Şarkıyı gerçekten hissettim. Yaşar Aydın'dan bahsetmeden edemeyiz tabii. Benim olamam aranjörüm kimseyle, Evet, ol olamam kimseyle şarkının söz ve müziği de ona aittir. Daha çok biz e, Yaşar Aydın'ı Kızdırmak grubundan davul e, çal, çalmasıyla tanırız hı hı. ama onun bir de bestecilik yanı vardır, aranjörlük yanı vardır. Şarkılarında okuduğu bir albüm var. Evet, evet çeşitli sanatçıların hı hı. E, okuduğu bir albüm de yaptı. E, şimdi Nurettin abinin e, aranjörlüğünü de yapıyor kendisi. Bizim bu albümümüzü de e, Yaşar Aydın e, imzasını attı. E, bu e, yalnız da Serenat adlı eseri e, okuyabileceğimi söyledim. O okuru hissediyorum falan dedik. Bir karar verdik. Nurettin abi e, de sağ olsun verdi bu eserin. Hatta iki eseri vardı Nurettin abi Hoşça abinin. tutun. Hoşça tutun. Demişsiniz edici. ama devamı da var ama. Evet. <gülüyor> Siz herhalde nezaketi Nureye evet. yazmadınız. <gülüyor> Biz tabi o eseri ile de e, burasılar falan çaldık. Ben trombon e, çaldım o eserde. Biraz daha Pir Sultan'ı Anadolu'dan, bozkırı ortamdan alıp şehre, kente indirdik. Böyle bir çalışmamız oldu. Bence Yalnızlığa serenat adlı eser, albüme de isminin verilmesi gerekiyordu. Nurettin abiye bir biz de onun adını iade edelim, onu analım diye. Ona da bir güzellik olsun. O bize karşı yapmış olduğu... Jestle, karşılık de albümün adını e, yalnızlaştırmak olarak koymuş olduk. Peki. O zaman bu albümden deneyeceğimiz e, aynı isimli eserle devam edeceğiz. E, radyo Havan'dasınız. Hasbihal devam ediyor program yapımcınız ben Cüneyt Gülen. Bugün konuğumuz Hürda. Çok güzel bir sohbet gerçekleştiriyoruz kendisiyle. E, hala radyolarınız başındaysanız web sitemiz üzerinden bize ulaşabilirsiniz. kim için ya da aşk için hangi şehir alır bizi basar bağrına radyo adam. hangi yalan avutabilir yüreklerimizi kim çalacak kapı Şehir alır bizi basar barına hangi yalan avuçlar bilir yüreklerimiz kim çalacak? az önce de söylediğimiz gibi radyo havandasına hasbi hal devam ediyor ve hasbi halde bugün konuğumuz sevgili Hürda Hürda'n e, aslında yalnızza serenat albümüyle beraber biraz da türküler üzerine müzik ve sanat üzerine konuşuyoruz. Karadeniz üzerine az önce biraz sohbetimiz oldu. Gayet keyifli güzel bir sohbet gerçekleştiriyoruz kendisiyle. Şimdi tekrar albüme döneceğiz. serenat e, Nurettin Rişberden e, işte Az önce senin de söylediğin gibi Yaşar'dan, Yaşar Aydın'dan e, alınmış türküler var, e, eserler var. E, ama onun dışında anonim eserler de var. İşte Sarı Kızı görüyorum, Dudu Dillim, Dudu Dillim yine Karadeniz'e doğru. Karadeniz'e evet. Kerkit. Kerkit. <gülüyor> <gülüyor> ya hatırlamaya çalışıyorum çünkü. Kerkit'in neresi <gülüyor> diye. Yok yok, Dudu Dillimi hatırlamaya çalışıyorum çünkü çok tanıdık geliyor türkün isminden ama olmadı. Birazdan bir bakarız, yani yayınlarız. Evet. Ee, bu dünyada var senin eserin ee, hatta senin birkaç tane eserim var burada bir, iki, e, senin olan bir eser var üç, dört beş, altı tane eser var albümün yarısı senin eserli bu üretken olduğunun anlamına geliyor ee, bu tabi güzel bir şey ama nasıl üretir Hürda? yani duygu adamı mıdır böyle bir anda ee, ...ilham perileri gelir... ...etrafında dolanır öyle bir çıkar bir şeyler? Bazen tabii öyle denir ama... ...bazen çok kolay... ...bir eser e, çıkar. Ee, bazen günlerce çalışırsın. Ee, kimi zaman da... ...bir günde beş altı tane... E, ...eser... E, ...yaparsın ama... ...beğenmeyesin. Atarsın onu çok beğen. O, o, o anki ruh haline... ...psikolojine bağlı bir şey... E, ne zaman, e, nasıl ortaya çıkacağı pek belli olmuyor aslında. E, kim zaman bir şiir e, okursunuz, o şiir sizi e, çok etkisi altında bırakmıştır. Hemen e, içinizden o şiiri okurken bir e, melodi gelir aklınızdan. E, bu şekilde. Hı. Yani e, her halükarda e, aslında o İlhan Peris'in harekete geçirecek bir şeyler var. Evet aslında malzeme çok yaşadığımız e, bu coğrafyada. İstanbul aslında bunun için çok ideal bir yer değil midir? Kesinlikle öyle. Evet, bu ülkede İstanbul'da özellikle e, aşklarımız var, sevgilerimiz var, tutuklarımız var, özenlerimiz var, isyanlarımız var, kahırlarımız var. E, tabii doluyoruz. E, beslenecek o kadar çok malzeme var daha doğrusu. E, Eve gittiğinde kendi kendine kalıp düşündüğün zaman mutlaka bir şeyler e, çıkıyor ortaya. Biz de bunu e, yapıyoruz herhalde bir şekilde ortaya bir şeyler dökülüyor. İlham Perisi dediğimiz olay biraz aslında şey e, belki de o duyguların depreşmesi bir anda e, o duygu seline kapılmak o hissi yaşamak. Ama e, hani sözlerde böyleyken notaları da vurmak böyle midir? Yani bir anda o bağlamayı eline alıp duygulandığın bir şey için e, tellere dokunmak mıdır mesela? E, ben bağlamayı elime aldığımda, türküler söylediğimde hissederek söylemek istiyorum. Yüreğimle e, okuyorum. Beni dinleyen dostlarım da e, bilirler zaten. Zaten o an hissetmediğimde keyif almadığım zaman bilirim ki karşımdaki insan da çok mutlu değildir keyif almıyordur. O zaman bu işi e, yapmayalım. E, biraz önce konuştuğumuz gibi bazı şeylerin içini doldurmak gerekiyor. E, Türkleri de hakkıyla okumak gerekiyor. E, ben... E, bir işi yapacaksan adam gibi yapacaksın. Türkü de okuyacaksan onun hakkını vereceksin diye düşünüyorum. Bağlamaya elimi aldığımda bu tınıları hissettiğim an içimden gelerek okuyorum. Anladım. Böyle. Peki aslında... Albümde tabi tek başına değilsin. Mutlaka bu albüm yapılırken e, sana yoldaş e, olan, yaren e, olan insanlar var. Bunlardan da biraz bahsedelim. Evet, e, şimdi albümde çok kalabalık bir kadro aslında. Ama bunun en başında sevgili Yaşar Aydın, e, biz birlikte yola çıktık. İnandık birbirimize. E, ve kısa bir süreç sonra... Ee, düşündüğümüz şeyleri yaşama geçirmenin mutluluğunu, keyfini e, birlikte e, çıkardık. Yaşar Aydın'dan daha fazla söz edebiliriz. Tabi diğer e, enstrümanları ile e, bize katkıda bulunan, omuz veren dostlarımız, arkadaşlarımız e, onlara da buradan saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz tabi. Şimdi buradan hepsinin ismini tek tek saymamıza gerek var mı bilmiyorum işte baya bir uzun çünkü evet, kadro. Evet ben de görüyorum epey bir kalabalık evet, bir kadro Evet ke kemanlarda işte e, Turay Dinleyen grubu vardı. E, saks, saksafonlarda e, sevgili Erbil Doğan Okan Kovancı'ya trompette e, yine beraber mesai arkadaşım Semih e, arkadaşımıza. İlk önce teşekkür edeceğim kişiler Ondan sonra Ayhan Gitarları çaldı sevgili Ayhan Orhun Taş Davulda Bülent Ay Bas gitarlarımızı İsmail Abi İsmail Soyberk Çaldı klasik akustik gitarlarımızı Sevgili dostumuz Şehmus Fidan i̇şte Elektrik gitar Çağdaş Özmen Perküsyonda Sevgili dostum Cemal Kaplan Vokallerde Sevgili Özgür Akdemir ee, sevgili dostum Aydın Yıldız ee, Kavalda sevgili Turgay Güzeycan Ankara'dan geldi e, Zahmet etti o da çok teşekkür ediyorum kendisine Dudukta Ertan abimiz Ertan Tekin, Ertan Tekin. E, Gündem Yaylı grubu e, Mehmet Yalgın e, benim güzel abim sevgili dostum ee, Bağlamalarda e, Mehmet Yalgın'ın inanılmaz büyük bir katkısı oldu yani e, kadro e, tabi kalabalık bir kadro. Tabi stüdyo çalışmalarında e, ton masterliğimizi yapan e, sevgili Alekber dostumuza. E, yani e, daha aklını, e, isimlerini aklıma getiremedim bir Tabii sürü dostumuz. İşte işin e, kötü tarafı da bu. E, kötü tarafı derken evet. aslında... Ee, bir albüm çalışmasına başladığınızda aslında o, o repertuarın seçiminden e, insanlara işte evet, fikirlerini evet, sormaya fikirlerini evet. sorduğunuz insanlardan e, isim seçimiyle size yardımcı olan insanlara kadar o kadar çok e, Kalabalık bir kadro vardır ki Zaten evet. enstrümanları çalan insanları saydığınızda yaklaşık 2 dakika, evet. dakika Geçiyor 2-3 dakika geçiyor Ton Mayıs derdi İşte e, oranın Hı -hı. çaycısıydı Hı -hı. Hı -hı. Kapıcısıydı evet. Herkesin e, aslında müzik, bir emeği var Ada müzikte sevgili İhsan abimize Tabi oradaki Mehmet abimize Çaylarımızı bize e, getiren <gülüyor> <gülüyor> Emekler abimize Buradan gönül dolusu Kucak dolusu selamlar gönderelim Sevgiler saygılar gönderelim ee, güzel, keyifli bir çalışma oldu. Tabii e, aranjörümle birlikte bu e, düşüncelerimizi e, sürekli konuştuğumuz e, yer, mekan olarak oturduğumuz zamanımızın büyük bir çoğunu orada geçirdiğimiz e, mekanlarımız da vardı. Tabii Taksim'de güzel mekanlarımız vardı. Şimdi e, bırakıp gittiler. Ee, geçim derdi evet geçim derdi buradan da o insanlara e, selamlarımızı gönderelim peki şimdi bir canlı türkü daha dinleyelim ee, ister albümden ister kendi e, listenden arşivinden ee, olur neyi dinleyelim bir uşak türküsü okuyalım Aa, albümden kiremitle buz musun Hı -hı. anonim bir e, çalışma bu da evet cebuz musun misin, kız klar gelir gider ne mektup var ne haber yüreğim yanar gider yan o ismanım ne mektup var ne haber Yüreğim yanar gider yan Osman'ım Ke özleyor <Sessizlik> Yarı tenhada görsem söylenecek sözleri var yan o Osman'ım. Ya. Halikayda ağzına yüreğine sağlık gerçekten e, dinlerken çok çok canlı dinlerken daha böyle bir keyifle dinliyorum. Çok da güzel söylüyorsun. Ağzına yüreğine sağlık. Bu Sağ kadar olsun. hissederek hakikatten söylenmez. Peki e, programın sonuna geldik ve çok çabuk geçti ya. Biliyor <gülüyor> musun bitti program. Bit, bitmek üzere <gülüyor> işte bir türkü daha dinleyelim istiyorum da tamam. e, albümden tamam. Dudu Dillim demiştik ya. Tamam. Bir onu dinleyelim. Ondan tamam. sonra artık. Vaktimiz e, olursa. E... Bir canlıyla evet. e, kapatırız. Peki e, albüme dönüyoruz hemen. E, Hürda Aydın. E, yalnıza Serenat adını taşıyan e, bu albümden güzel bir eser. Bir Karadeniz eseri dinleteceğiz sizi. Dudu dilimi dinleyeceksiniz. Radyo havandasınız. Hasbihal hala sürüyor arkadaşlar. Mutlaka mutlaka bizimle beraber keyifli bir akşamı paylaştığınızı düşünerek e, sizlere sesleniyoruz. Ki bugünkü sohbetimizde hakikaten her zaman olduğundan daha keyif daha güzel geçti. Ee, sizler de aynı keyfi almışsınızdır. Dudu dilim dinliyoruz. Tutam tutam zülflerin tutam tutam arasına güller katam arasına güller katam seninle yaylaya gidem seninle yaylaya gidem Dudu dilim ince bellim kalem kaçtım sırma saçtım Ah Dudu dilim ince bellim kalem kaçtım sırma saçtım Damla damla Bir ufacık damla damla Damla damla göl eyleydi Damla damla göl eyleydi On beşinde bir güzel kız On beşinde bir güzel kız Evimizi yol eyleydi Evimizi yol eyleydi Dudu dilim ince bellim Kalem kaçtım sırma saçtım Ah dudu dilim ince bellim Kalem kaçtım sırma saçtım evlerinin önü arpa evlerinin önü arpa koyun gelir kırpa kırpa koyun gelir kırpa kırpa anası kızından körpe anası kızından körpe dudu dilim dince bellim Kalem kaçtım sırma saçtım ahtudu dilim dillim ince bellim kalem kaçtım sırma saçtım Dudu dilim ince bellim kalem kaçtım sırma saçtım ahtudu dilim dillim ince bellim kalem kaçtım sırma saçtım dilim ince bellim ee, güzel bir türküydü güzel bir türküydü bu da ee, yalnızlığa Serenat adını taşıyan albümüyle Hürda bizimle beraberdi. Üstelik bugün sohbetimizde de bizimle beraberdi has bir halde de bizimle beraberdi. Gayet güzel keyifli bir akşama merhaba demiş oldu kendisiyle beraber bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz her şeyden önce. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, buradan e, sanırım son sözlerimiz bundan programı ee, e, bitirmemiz e, gerekiyor artık. Bizi dinleyen e, radyoları başında olan sevgili dostlarımıza ben e, bütün güzelliklerin onların olmasını istiyorum. Barış dolu sevgi dolu bir dünya e, özlemimiz tabi. E, herkese saygılar sevgiler sunuyorum her şey gönüllerince olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Hürda Aydın bugün bizim konuğumuzdu. Çok güzel bir söyleşiyi gerçekleştirdik ve bitirdik. Şimdi albümden dinleyeceğimiz İnancım En Güzel Yanım isimli çalışmasıyla da sizlere veda edeceğiz. Önümüzdeki perşembe saatler 17'yi gösterdiğinde yine çok keyifli bir sohbette karşınızda olacağız. Yine akşamınıza güzellikler, neşe, keyif, eğlence katmak üzere bizler burada olacağız. Görüşünceye kadar... Güzel bir haftayı geçirmeniz dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bu arada Hürda da tekrar bizimle beraber olduğu için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet biz de ben de çok teşekkür ediyorum. Söz ve müziği bana ait olan güzel bir eseri buradan göndermiş olalım. Peki tüm dinleyicilerimize de bu eser armağanımız olsun aynı zamanda. Görüşünceye kadar hoşçakalın. Sığdırırım Belki de sığdırırım Maviliklere gemileri sürecekti. Bana uzun bir yıl versen acımı hatırım. Bir çağ gibi yok uzun Belki de sığdırırım Belki de sığdırırım Belki de sığındım. Bana uzun bir yıl versen, adım alırdım. Bir çağ gibi uzun belki de sığındım. Belki de sığındım. Belki de sığındım. Elerimde ararım seni her yerde. Her şey gitip gidiyor. Hani benim çarem nerede? Hani benim çarem nerede? Hani benim çarem nerede? Hani benim çarem. ni benim çarem nerede Hasbihal, hazırlayan ve sunan Cüneyt Gülen